Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız. İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ve e, bugün bir konuğumuz var. Pelin Cengiz, e, seçim bilgi, e, bildirgelerinin, e, partilerin seçim bildirgelerinin iklim ve çevre vurgusu üzerine konuşacağız. Pelin Cengiz'in e, e, 25 Nisan'da P24'te çıkan bir yazısı vardı. Analizini yapmıştı. Evet. Bize aydınlatacak <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar ee, böyle insanın kendi programı dışında başka bir programda konuşması Biraz heyecanlı oluyor evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> evet, geldin tabii. Hoş bulduk ee, Şimdi ben 25 Nisan tarihinde e, O tarihte daha henüz 3 parti ee, seçim bildirgelerini açıklamıştı AKP CHP ve HDP ee, daha sonrasında ben e, MHP'yi de e, o yazıya e, ekleyeceğim notunu düşmüştüm ama biraz tembellik yaptım <gülüyor> MHP'yi henüz ekleyemedim ama şimdi programda biraz e, bahsedeceğiz tabii MHP'den de. E, MHP biraz çünkü geç açıkladı. 3 Mayıs'ta e, açıkladı seçim beyannamesini. O yüzden e, benim yazdığım tarihe yetişmedi. E, biz daha önce bizim e, ekonomi ekoloji programında da e, biraz bu e, şeyden e, partilerin seçim beyannamesindeki çevre ve iklim e, vurgusundan enerjiyle ilgili bakış açılarından bahsettik. E, ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz olursa da platform24.org sitesinde Hala daha bu yazıya ulaşabilmeleri mümkün. Partiler çevre için ne vaat ediyor başlığıyla. Evet. Şimdi tabii genel olarak... Ee, önce AKP ve CHP e, açıklamıştı seçim beyannamelerini ee, daha çok ekonomi eksenli ve işte e, bu asgari ücretin e, işte 1500 lira açıklanması CHP'nin e, seçim beyannamesinde ve işte AKP'lilerin siz kaynağı nereden bulacaksınız falan e, üzerine bir tartışma e, geçti ağırlıklı olarak ve tabii bütün e, partilerin seçim beyannamesinde işte demokratik haklar, temel özgürlükler, yeni anayasa, çözüm süreci gibi pek çok alanda detaylandırılmış vaatler vardı. Dediğim gibi tartışma tabi buna daha sonrasında HDP de eklendi ve daha sonraki süreçte MHP de eklendi. MHP'nin de çünkü ağırlıklı bir ekonomi ağırlıklı bir seçim beyannamesi açıkladığını gördük. Ve tartışma e, bunların ekseninde e, yürüdü. E, belki aslında Türkiye kamuoyunda e, ekonominin biraz daha bu kadar çok tartışılıyor olması bir bakıma iyi. Çünkü çok e, uzun zamandır gerilim siyasetinden pek ekonomiyle ilgili şeylere bakılamamıştı. Tabi bu e, sıcak bir siyasi gündem e, getiriyor tabi beraberinde. E, ve tabi bizim ilgi alanlarımız olan e, iklim meselesinde. Çevreyle ilgili vaatlerde partiler ne diyor? Ben biraz bunları inceledim. Tabii burada seçim beyannamelerinde kent meselesiyle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili, kentlere yönelik projeler, hedeflerle ilgili de çok detaylandırılmış şeyler var. Fakat o başlı başına bir yazı konusu olduğu için evet. ben buraya kent meselelerini, kentsel dönüşüm üzerine e, ...vaatleri almadım. Ama e, iklim değişikliği ve çevre koruma dediğimiz zaman... ...bu işin içine dolaylı ya da doğrudan olarak enerji de giriyor. O, o evet, evet, evet, ağırlıklı ya. olarak tabii e, ben e, çevre, iklim ve enerji e, aldım. E, aslında tabii yani son yıllarda e, belki e, AKP'nin ikinci iktidar... E, ...döneminden bu yana e, giderek hızını arttırmış... Ee, yani böyle ekroastboard yani Türkiye'nin dört bir yanında evet, kuzeyden evet. güneye doğudan batıya e, her yerden bir e, kent ve yaşam alanı mücadelesi e, çığlığı e, geliyor. E, aslında yani en büyük muhalefetin de e, buradan yürüyebileceği ile ilgili bir e, bir görüşüm var benim ama tabi bunun üzerine çok fazla e, gitmedi e, aslında partiler belki biraz HDP'ninkinde e, görüyoruz onları. Şimdi AKP ile başlayacak olursak AKP'nin e, seçim beyannamesinde çok e, detaylandırılmış bir iklim değişikliği ile ilgili e, şeyler var. E, mesela bu e, beşinci maddede e, yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre bu başlık altında e, toplanmış evet. ve orada... İşte bir takım e, yerel yönetimler, kırsal kalkınma, kentsel dönüşüm bunların hepsi detaylandırılmış. Orada çevrenin korunması ve afet yönetimi diye bir başlık var. Orada e, iklim değişikliği ile ilgili e, şöyle bir ifade var. E, ben onu platform 24'teki yazıda detaylı bir şekilde aldım ama belki e, oradan e, ayrıştıracağımız cümle şu olabilir. AK Parti olarak çevrenin korunmasını sadece ulusal ve uluslararası bir sorumluluk gözüyle değil, nesiller arası hakkaniyeti sağlamak açısından da bir zorunluluk olarak görüyor. İklim değişikliği başta olmak üzere artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabi afetler konusunda hazırlıklı olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak addediyoruz diyor. Ve işte bu e, kalkınma... E, bir yandan kalkınma devam ederken sürdürülebilir bir çevre yaklaşımını benimsiyoruz diyor. Tabii yani bu sürdürülebilirlik lafı artık yani her kelimenin önüne konabildiği için böyle anlamının dışında i̇çi epeyce boşalmış, evet, evet. içi boşaltılmış bir kelime. Burada da yine alınmış ve tabii yani burada çok idealize edilmiş bir hedef var yani iklim değişikliğiyle ilgili ama yani öte yandan işte bütün bu AK Parti iktidarı döneminde yapılmış. Özellikle altyapı inşaat ve enerji odaklı yatırımlar ve işte ne diyelim uygulamalar sonucu bizim elimizde şu anda 2012 rakamları var. TÜİK verilerine göre yani hani o sonuçta güvenilir de bir veri devletin evet. verisi. Yani biz uydurmadık o veriyi. <gülüyor> Sere gazı emisyonunu 1990'a kıyasla %133 oranında arttırmış bir iktidardan bahsediyoruz. Ki bu elimizdeki veride 2012 verisi herhalde bunu daha sonraki yıllarda çünkü 2012'yi de Türkiye kömür yola ilan etmişti. Ondan sonra devreye giren bir takım termik santrallar oldu. Başka bir takım çevre felaketleri yaşandı. Ama biraz önce okuduğun cümledekinin sözel halini geçtiğimiz sene... G20 toplantısında Brisbane'de Davutoğlu'nun yaptığı açıklamadan da hatırlayabiliriz. Orada da iklim değişikliği ontolojik bir problem olduğu olduğu söylenmişti Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu tarafından. Ve en önemli meseledir insanlığın, en önemli sorunudur demişti Hı -hı. Brisbane'de evet. ama. Evet. evet ama baktığımız zaman politikalarına aynen senin söylediğin gibi e, teoride böyle bir durum olmasına rağmen pratikte tam tersi uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet yine mesela burada benim alıntıladığım bir cümle var. Birinci atılım dönemi diyor yani kendi iktidarlarının birinci dönemini kastederek söylüyor bunu. Başta küresel ısınmaya neden olan sera gazı emisyonlarının kontrolü olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin arttırılması, atık yönetiminin etkinleştirilmesi, içme suyu ve kanalizasyon gibi hizmetlerin yargınlaştırılması, kalitesinin yükseltilmesi, Orman ve korunan alanların genişletilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili uygulamalara öncelik verdik diyor. Ya yani şimdi sadece 2014 yılında sulak alanlar yasası değiştirildi, ee, orman kanunu değiştirildi. Ee, yine e, bir tane daha e, böyle tepki çeken bir e, milli parklar, evet, milli hı. parklar yönetmeliği evet. değiştirildi. <gülüyor> Torba yasalara sokulmuş, e, onlarca e, madde var geçiş, geçirilmiş yani doğal alanların, sit alanlarının e, bu özelliklerini e, kaybedecek şekilde bunların imara e, açılmasıyla, yapılaşmaya açılmasıyla ilgili. Ve e, biyoçeşitliliğin korunması diyor. İşte biz e, ya, tabii e, sıcak başka gündemler ön plana gelince o biraz daha e, geriledi tabii. Bu biyolojik çeşitliliğin e, korunmasıyla ilgili bir, e, kanun tasarısı vardı. Tam Gezi'deyken galiba o tartışılmaya başlamıştı. Evet o zamanlar. Evet, gezi zamanı. Evet gezi, o, o, o yasama yılına hatta işte yetişir mi yetişmez mi tartışmaları falan oldu. Ve tabi Gezi sürecinden sonra o tamamen e, gündemden düştü ve içinde e, korkunç e, maddeler yani e, koruma e, derken yani koruma manasında evet. yani kurmaktan değil de korumamaktan daha çok e, demuran bir yasa tasarısıydı e, yani Dolayısıyla şimdi bu e, yine e, belki AKP ile ilgili birkaç m, söyleyebileceğimiz şey işte yani burada bu e, Kyoto protokolüne taraf olmaktan falan e, bahsediliyor. Yani burada yine ben aldım. 97'de kabul edilmiş Kyoto protokolü. Türkiye imzaya atmış. 2009 senesinde 12 yıl sonra imza atmış olmayı buraya e, yani iklim değişikliğiyle mücadele konusunda iyi bir şeymiş gibi e, vermesin. Yani sonuçta Türkiye'nin e, seragazım e, azaltımıyla ilgili ne bir e, ne rakamsal bir hedefi var ne de takvimsel bir hedefi var öte yandan ve yine e, 2013 yılında e, çevre ve şehircilik Bakanlığına bağlı e, iklim değişikliği Daire Başkanlığı e, kapatıldı ve bir e, bir bir e, bir başkanlık altında bir, bir alt birim oldu. haline evet. e, getirildi yani iklim değişikliğiyle bu kadar iyi mücadele eden bir iktidarsanız o zaman e, yani bu yaptığınız uygulamalarla söylediğiniz sözler arasında inanılmaz bir e, ne e, uçurum var ve e, ya burada şu tespiti yapmak lazım. Buraya e, gayet güzel, iyi niyetle belki bu e, birtakım ekipler e, çalışıyor. Bu e, seçim vaatleri oluşturulurken e, bunları e, buraya böyle alt alta sıralıyor. Ama e, uygula yani bunu yazanlarla uygulayanlar aynı insanlar olmadığı için e, arada inanılmaz bir şizofreni şey, gibi bir şey e, çıkıyor. Evet, yani yani birbiriyle bir bir meç etmeyen evet, bir durum uymuyor. var evet. ortada. Evet. Yani AKP'nin e, yani iklimle ilgili özellikle e, söyleyeceğimiz yani aslında yani hiç de fena olmayan bir bölüm ayrılmış iklime ama e, yani biraz işte bugüne kadar 13 yıllık iktidarları boyunca neler yaptıklarından bahsediyorlar ve neler yapacak. Yani yaptıklarımız yap, yapacaklarımızın teminatıdır şeklinde evet. ama yapılanlar ortada e, her gün bir e, çevre mücadelesiyle ilgili. Ya bir mahkeme kararından ya bir hukuksuzluktan ya başka türlü bir hak ihlalinden bahsettiğimiz bir ülkede Sonuçta iklim değişikliğiyle mücadelenin de ne kadar içselleştirilmiş olduğu ortada. Yenilenebilir enerji vurgusu var mı peki Adalet ve Kalkınma Partisi'niz bu seçim bildirgesinde? Ee, yani onu. bunu yerli ve yenilenebilir enerjileri en üst seviyede kullanmak gibi bir e, ifade var. Ama tabii orada Çok muğlak, tabii. muğlak ve yerliden kastı güneş, rüzgar, jeotermal olmadığını hepimiz biliyoruz. Hidroelektrik e, hidro ve kömür evet. e, takıntısının ne kadar yüksek seviyede olduğunu biliyoruz AKP'de. Yine yani o kısımlarda özellikle enerjiyle ilgili kısımlarda yani hiçbir değişiklik yok yani bugüne kadar ne uygulamalar nasıl geldiyse öyle devam ediyor yine nükleerle ilgili Mersin ve Sinop zaten hani her halükarda hayata geçiyor onun yanında bir üçüncü nükleer santral içinde görüşmeler yapmaktayız diye bir ifade var yine aynı şekilde bu lignitle ilgili kömür aramalarına özellikle hız vereceğiz. E, ...rezervleri arttıracağız... E, ...diyor. E, enerji üretiminde yine... ...bu dışa bağımlılığın azaltılmasından... ...falan bahsediliyor. Tabi yani bu yerli... E, ...kaynakların... E, ...tespiti e, biraz yine... ...oraya e, atıf var. E, yani genel hatlarıyla... E, ...aslında... E, ...değişen bir şey yok. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi şu andaki iktidar partisi böyle. Ufak bir parça müzik arası verelim ...ardından HDP... JHP ve MHP'yi MHP tartışmaya, MHP'nin seçim bildirgelerini tartışmaya devam edelim. Sen mesin bana söyle Gel gel gel gel Yeni dedim ben aslında senin gibisini sevmekle dedim Başar Yıkma kendini zaten yorgunsun. Ya bu daygı ya bu gidersin, ya geçer unutursun, ya da yol I'm Evet, Mahsar son ve Sami özlerden konuyla da alakalı olduğunu düşündüğümüz e, bir parçayla girdik. Bu ne biçim hikaye böyle? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesindeki iklim ve çevre vurgusunu tartıştıktan sonra sıra CHP'de. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi CHP'nin e, seçim e, bildirgesinin adı Yaşanacak Bir Türkiye. E, ama Yaşanacak Bir Türkiye bize <gülüyor> vaat ediyor mu e, CHP? E, burada da yine enerji ve doğa e, enerji ayrı bir başlık. Doğa ve kent hakkı ayrı bir başlık olarak e, ele alınmış burada. E, burada e, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla zarar görecek ülkelerden biri olacağı e, vurgusu var. E, ve orada e, ekolojik anayasadan e, bahsediliyor. Aynı şekilde bu ekolojik anayasa e, vurgusu HDP'de de e, var. E, ve e, seragazı salınımlarını salınım ...yani emisyonlarını azaltmaya yönelik bağlayıcı ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler koyacağız diyor. Evet, salınımı da yanlış. Salım diyeceklerine salım diyecekler. Neyse Osilasyon artık o kadar, evet, o kadar oluyor. bunlar olur. arada öyle. <gülüyor> e, genel bütçede yaratacağımız iklim fonu ile iklim değişikliğiyle mücadele e, konusuna bir kaynak arı, e, ayıracağız diyor. Benim CHP'nin bütün bildirgesi içinde... Şimdi birazdan çünkü eleştirmeye başlayacağım. En hoşuma giden şeylerden bir tanesi çevre davalarında mahkeme masrafı alınmayacak. Bilirkişi masrafları hazine üzerinden Hı. karşılanacak evet. diye bir madde var. O yani hem işte bu Türkiye'nin pek çok yerine devam eden çevre mücadeleleri için önemli. Belki işte aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da ee, ...bize belki bir fayda e, sağlayabilir. Şimdi bu iklim değişikliği... işte gazı azaltım hedefleri belirleyeceğiz... ...iklim fonu oluşturacağız falan... ...bunlar tabii gayet güzel. Fakat enerji başlığına geldiğimiz zaman... ...orada fosil yakıtlarla ilgili inanılmaz... E, ...bir takım ifadeler var. Dolayısıyla yukarıdaki hedeflerle... E, ...enerji başlığında belirtilenler e, arasında... E, ...ciddi bir çelişki var. E, ve hatta yani belki biraz... Ee, ağır olabilir ama e, kömüre özellikle kömüre bakış açısında e, CHP ile AKP arasında hiçbir fark yok diyebilirim. E, şöyle diyor mesela e, kömür aramalarına hız verecek ve rezervleri arttıracağız. Linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetlerini Azami düzeye çıkartacağız. Diyor. Yerli ve temiz kömür gibi bir vurgu var mı? Evet. Ee, pardon. Bu, bu cümle, bu cümle AKP'ye ait. Evet. Bu söylediğim cümle AKP'ye ait. CHP'nin cümlesi şöyle. Önemli kömür alanlarının havza madenciliğinin kavramı temelinde yeniden projelendirilerek yapılandırılmasını sağlayacağız. Linyit kaynaklarımızın öncelikle elektrik enerjisi amaçlı değerlendirilmesini Hı. sağlayacağız diyor. Ee, şimdi e, Özgür Özel ve e, Aykut Erdoğdu'nun ee, geçen hafta e, katıldığı bir e, programda e, işte Türkiye'deki e, kömürlü termik santralların e, tam kapasite çalışamadığı, e, bunlara aslında yenileme çalışmaları yapılması e, gerektiği e, üzerine e, bir takım e, şeyler vardı. Yani Soma'nın e, yıl dönümü e, tartışmaları. Faal olmayan santralleri tekrardan çalıştırmak üzerine şeylerden bahsediyor. Yok mevcut. Mevcut, mevcut çalışan ama... Kapasitesinin çok çok altında Anladım, çalışan, tamam. işte ne bileyim yerli kömürle çalışmayan, işte ithal kömürle çalışan falan, iyi kalitede kömürle çalışmayan falan termik santralların iyileştirilmesiyle ilgili bir takım açıklamalarda yaptık. Yani ben bunların iyi niyetli yapıldığını düşünüyorum ama ben onlardan şunu duymak isterdim. Biz bu termik santralları peyderpey kapatacağız evet. ve bir dönüşüm geçirteceğiz evet, yani enerji sektöründe demelerini beklerdim bütün yani artık dünyadaki bütün bilim dünyasının %97 oranında yani %75'ini en az fosil yakıtların kömür ki en kirli olanı zaten enerji türünün yer altında bırakılması şarttır yoksa mahvolacağız evet. demesini hiç kalı almamış yani huzur kömürde kafasıyla aynen öyle kömüre bakış şey. konusunda hiçbir Farklılık yok AKP ile tabi orada... Bir de yerli malı herkes onu kullanmalı <gülüyor> şey, evet, yerli şey var. Kömü, yani evet, akıl yerli şey. Yerli bayılıyor herkes. Ee, güneş ve rüzgara dokunamıyorlar herhalde. RG'yi de kömürü Kömür iyileştirmek üzerine. için. Yok güneş ve ee, rüzgara ısın... de, dokunmayalım hiç. Evet, küresel ısınmayla ulusal ısınma arasında bir karışık, kafa karışıklığı ee, vardı var. Var mesela yine orada bütün bunlarla... Çelişen başka bir cümle var. Çevre ve toplumla uyumsuz yerel paydaşların karşı çıktığı projeleri uygulamaya koymayacağız diyor. E şimdi biz biliyoruz yani e, Türkiye'nin pek çok yerindeki mücadeleler e, içinde e, kömür madenleri yani yeni e, sıfırdan e, açılmak üzere e, he, hedeflenen bir takım kömür madenleri var. Termik santral e, projelerine karşı mücadeleler var. Nasıl olacak bu? Yani e, topluma rağmen ...siz de aynı şeyleri yapmaya devam edecekseniz o zaman iktidardaki partiden farkınız ne olacak? Evet. Bir orada bir söylememiz gereken belki nükleerle ilgili orada bir cümle var. O çok yani son derece rahatsız edici bir ifade. Nükleer teknolojiye kategorik olarak karşı olmamakla birlikte diye bir cümle var. Ondan sonrasında zaten bence çok... Ee, okumasak da olur. Evet, evet. <gülüyor> bir de referandum deniliyordu galiba. Vaktimizin e, HDP'yi yetiştiremeyecek kısmına geliyoruz ama. E, HDP'ye evet. HDP var. HDP... Bir de referandumdan bahsediliyordu en son e, nükleerle alakalı olarak. Hı -hı, evet. Ama o referandumun sadece nükleer santralin kurulacağı yeri mi yoksa ülkeye mi yoksa bölgedeki ülkelerin mi? O da muğulak, muğulak. Evet e, ve e, yani CHP ile aslında ilgili söylenebilecek bir şey. E, bu seçim beyannameleri açıklandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklamasında e, 3. Köprü ve 3. Havalimanı. AKP'ye başlattı diye biz devam ettirmemezlik etmeyiz Neden? gibi bir cümle kullandı. Ben bu cümleye bir düzeltme bekliyorum CHP'den. Bu da şey değil. Evet şimdi ekoloji HDP'nin ekoloji başlığı altında yine bir takım şeyler var. Yani bütün bu doğa ve yaşam hakları mücadelesi verenlerin taleplerine yani ...dikkat edeceğiz, sahipleneceğiz onları gibi bir duruş var. Hiç iklimden bahsedilmiyor. HDP'nin evet, iklim seçim beyannamesine getirebileceğimiz en büyük eleştiri bu. Yani iklimin iyisi geçmiyor ki özel bir ekoloji başlığı da yer almış olmasına rağmen. Ve bütün bu enerji yatırımları konusunda HES, termik nükleer... ...ne varsa e, yani ekolojik yıkıma yol açan bütün maden işletmeleri, bütün bu enerji projelerine e, son vereceğiz diyor. Fakat orada o cümle şöyle başlıyor, sermaye birikimi için yapılan projeler diyor. Bu projeler sadece sermaye birikimi için yapıyor, sermaye birikimi içinde yapılıyor olabilir ancak... Evet. E, ama ben bu ifadeyi de anlayabiliyorum. Çünkü herkes kendini ister istemez AKP'ye karşı konumlandırdığı evet. için e, muhtemelen öyle bir fikriyatla e, konmuş o. Gene dediğimiz gibi burada demokratik anayasa başlığı altında ekolojik bir e, anayasa yapmaktan e, bahsediyor HDP. E, madenlerle ilgili yine işte işçi sağlığının ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili bir takım e, maddeler var. Ee, yani rödevans özelleştirme, taşeronlaşma uygulamalarına son verilmesi var. Yani buradan acaba işte daha sonrasında e, kömürden e, yenilenebilir enerjilere geçiş e, mümkün olur mu? E, yani e, şu kömür yer altında kalacaktır e, diyen hiçbir e, parti yok. yok değil mi? Evet, yok, evet şey yani. yok. Maalesef yok. Nükleare tabii hayır diyor şey HDP o kesin. Ama anayasasında öngördüğü anayasada bir ekoloji vurgusu var. E, eşit yurttaşlık temelini din, inanç ve vicdan özgürlüğüyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bütün temel hak ve özgürlükleri güvenceye kavuşturan ekolojik, doğal varlıkların ve hayvanların korunmasını esas alan bir anayasa olacak cümlesi. Evet, ama iklim çökülce bu anayasanın da bir hükmü kalmayacak. Ama yani herhalde. bir de pozitif tarafından, bol <gülüyor> <dolu> tarafından <gülüyor> bakmaya çalışalım. Kömür <gülüyor> Ee, belki bir cümle birkaç cümleyle MHP'den de bahsedecek evet. olursak e, orada da e, şöyle bir takım ifadeler var. Uluslararası işbirliğine açık yerli enerji sanayi kurulacak diyor. Ne anlıyoruz buradan? Yani e, termik santral mı anlıyoruz, nükleer santral mı anlıyoruz? İleri teknoloji kullanılarak e, yenilenebilir, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından e, yararlanacak ve enerji bağımlılığı en aza indirilecek diyor ee, ve e, çevre böyle bir takım maddeler e, sıralanmış M.P.'nin güçlü iktidarında hedeflerimiz diye onlardan bir tanesinin içinde çevre şartlarını sürekli iyileştirerek yaşanabilir hale getirmek diye bir cümle var enerjiyle ilgili orada e, var e, bir takım e, şeyler e, ağırlıklı enerji çünkü M.P.'nin programı da ağırlıklı ekonomi olduğu için enerji epey bir yer kaplamış. Evet ben de şeyi ekleyeyim izin verirseniz bir tek şey yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin şeyine de ben de baktım. İklim bolca geçiyor. birçoklarında zaten geçiyor ama iklim kelimesi biraz farklı anlaşılmış. Yani Hı -hı. Bu iklim başka iklim, yatırım iklimi, <gülüyor> evet. manevi iklim, istikrar iklimi böyle sürüp gidiyor ama en sevdiğim arge iklim. Arg, evet, arg'e çok vurgu var mesela. Arg iklimi yaratılacakmış yani ki. Ama var bir iklim. Bir i̇klim iklim var, var. Var. <gülüyor> daha fazla büyüme, daha fazla kalkınma, daha fazla kar, daha fazla mal mülk. ...bunun üzerine kilitlenmiş... ...başka türlü de düşünülemiyor. Bütün Bu arada karşı değiller. Evet. Ee, öyle bir ifade var. Nükleer başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerini... ...üretecek yetkinliğe ulaşılmasıdır... ...diye böyle bir hedefler... ...arasında böyle bir, bir şey var. Süremizin de artık sona geliyoruz. Bu e, iklimi daha fazla geçirmesi için e, iklim için kampanyasının e, tüm milletvekili adaylarına ve hatta aday adaylarına dahi e, tüm politikacılara manifestomuzu imzalayın e, çağrısı oldu. E, her kanaldan da duyuruyoruz. E, şey basın açıklamasından önce 50 Politikacı zaten imza vermişlerdi bizim yüzler meclisimizin içerisinde olmuşlardı ama çok daha fazlası bu manifestoyu imzalarsa bu mücadeleyi birlikte büyütebiliriz. Ve sadece bu seçim bildirgelerine bağlı kalmadan seçimden sonrasında düşünerek hatta gelecek nesilleri düşünerek bu kampanyayı beraber büyütebiliriz böyle bir çağrımızı buradan tekrar yineliyoruz. Evet, ettiğim için Ork sitesi üzerinden devam eden bir kampanya var zaten Manifestoyu orada bulabilirsiniz. Hem birey olarak hem de bulunduğunuz kurumun içerisinde kendinizi hissettiğiniz konumdaki kişi olarak bu e, parça e, bu hareketin bir parçası olabilirsiniz. İktim için ben de varım diyebilirsiniz. Bu haftaki konuğumuz Pelin Cengizli. Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta teşekkür ederim. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.